Oluş probleminin Anaximandros'ta gömüldüğü mistik Gecenin tam ortasına Efesli Heraklitos girdi Ve onu tanrılık peşimşekle Aydınlattı Heraklitos şöyle der Oluşa bakıyorum şeylerin bu Ölümsüz dalgalarını ve ritmini Hiç kimse bu kadar dikkatle temaşa Etmemiştir ve ne görüyorum Kanunlar yanılmaz Pekinlikler doğrunun hep Aynı kalan yörüngeleri Kanuna karşı gelmelerin her biri Ardından yargılayan eriniler, bütün evren doğruluğun sahnesi ve onun emrinde, her yerde hazır tabiat kuvvetleri, gördüğüm olmuş olanın cezalandırılması değil, oluşun meşru kılınmasıdır. Kötülüğün, düşüşün, kendini kutsal sayılan sarsılmaz kanunlarda gösterdiği nerede görülmüştür? Nerede haksızlık hüküm sürerse orada keyfilik, düzensizlik, çelişki olur. Ama bu evrende olduğu gibi kanun ile Zeus kızı Dike'nin yalnız başına egemen olduğu bir yer nasıl oluyor da suçun, cezanın, hüküm giymenin alanı, bütün lanetlenmişlerin adeta yargı yeri olabiliyor? Herakleitos bu sezgiden birbirine bağlı iki hayır çıkarıyor ki bunlar ancak selefinin öğretileriyle karşılaştırılınca aydın ışığa tutulmuş olurlar. İlk olarak Herakleitos, Anaximandros'un kabul zorunda olduğu iki evreni yatsıyor. Fizik evreni metafizik evrenden, belirli nitelikler alanını, tanımlanamaz belirsizlikler alanından ayırmıyor. Bu ilk adından sonra da o, hayır demenin çok daha cesaretli bir ikinci adımından artık alık olunamazdı. Nitekim, vardığı düpedüz, düpedüz yatsıdı. Çünkü... Bütün yatsımalara rağmen gene de elinde bulunan bu evren, yazılmamış ölümsüz yasaların kayrası altında ritmin demir gibi vuruşları ile gidip gelen bu evren, hiçbir yerinde değişmeden duran, bozulup yok olmayan, akımın içinde bir kale görünüşü gösteren bir evren değildir. Herakleitos, Anaksimandros'tan daha yüksek sesle şöyle haykırıyor. Oluştan başka hiçbir şey görmüyorum. Aldanmayınız, oluş ve yok olma denizinin herhangi bir yerinde sağlam toprak gördüğünüzü sanıyorsanız, bu şeylerin kendilerinde değil, sizin kısa görüşünüzdedir. Şeylerin kas katı bir süresi varmış gibi onlara adlar takıyorsunuz. Ama ikinci kez içine girdiğiniz ırmak bile birinci kez girdiğiniz ırmak değildir. Herakleitos'un krallara layık serveti, tasarımın en yüksek kuvvetinden başka bir şey değildir. Öte yandan kavramlar ve mantık terkipleri ile elde edilen öbür türlü tasarımlara yani akla karşı soğuk, duygusuz hatta düşmanca davranmakta ve aklı se sezgi yardımıyla kazanılmış bir doğru ile çürütebilirse görünüşe göre sevinç duymaktadır. Buna da her şey kendine karşı olanı her zaman içinde taşır gibi sözlerle o kadar korkusuz yapmaktadır ki Aristoteles onu en büyük suçla, Çelişkisizlik ilkesine karşı günah işlemiş olmakla suçlandırarak aklın yargı yerine sürüklüyor. Fakat sezgili tasarım iki şeyi içinde toplar. Bir yandan bütün deneylerimizde çevremizi saran, durmadan değişen evreni, bir de bu evren üzerinde elde edilecek her deneyi mümkün kılan koşulları, yani zaman ile mekanı. Çünkü zaman, Zaman ile mekan, belirli içerikleri olmadan da her türlü deneyden bağımsız olarak salt sezişle kavranabilir, yani görülebilir. Herakleitos, böylece zamanı her türlü deneyden kurtulmuş olarak ele almakla, sezgili tasarım alanının içine giren her şeyin en yüksek ölçüde öğretici monogramını elinde tutmuş oluyor. Herakleitos zamanı nasıl görmüşse Chopin'a da öyle görmüştür ve hakkında tekrar tekrar şöyle demektedir. Onda yani zamanda her an babasını yani kendinden bir önce gelen anı yutu ölçüde vardır. Kendisi de aynı çabuklukla yutulacaktır. Geçmiş ile gelecek herhangi bir rüya kadar birer hiçtir. Şimdi ise her ikisi arasında yayılamaz varlıksız bir sınırdır. Zaman nasıl ise mekanda öyledir. Bunun gibi mekanda ve zamanda ne varsa hepsi ancak ezafi olarak vardır. Yani kendisi ile aynı çeşitten var olması tıpkı kendisininki gibi olan başka biri yüzünden ve o başka biri için vardır. Bu en yüksek ölçüde araçsız ve herkesin anlayabileceği somutlukta bir doğrudur. Böyle olduğundan ötürü de kavram ve akılla kolay kolay erişilemez bir doğrudur. Bunu göz önünde bulunduran bir kimse, Herakleitos'un çıkardığı sonuçlara geçerek, gerçeğin bütün özünün etkide bulunmaktan başka bir şey olmadığını, onun için başka türlü varlık bulunmadığını söylemektedir. O, yani gerçek, yalnız etken olarak mekanı ve zamanı doldurur. Doğrudan doğruya objeye etkisine sebep somut görüştür. Aslında o, ancak bu görüşün içinde vardır. Herhangi bir maddelik nesnenin başka bir nesneye etkisinin sonucu, bu son nesnenin şimdi doğrudan doğruya objeye etkisi eskisinden başka olunca anlaşılır. Madde'nin bütün özü, demek ki neden iliyet ile etki, neden ile etkidir. Etkisi onun varlığıdır. Almanca'da maddelik olanların bütününe Wirlechalt denmesi çok yerindedir. Çünkü bu kelime gerçeği realiteden çok daha iyi vermektedir. Gerçeğin etkide bulunduğu da maddedir. O halde onun bütün varlığı ve özü birinin bir parçasının başkasında meydana getirdiği ve kanunla kavranabilen değişmelerdir. Demek ki bu varlık, zaman gibi, mekan gibi, yalnız kendi sınırları içinde geçerliği olan bir bağıntıya uygun olarak görecedir. Herakleitos'un öğrettiği şekilde, oluşun ölümsüzlüğü ile biricikliği durmadan etkide bulunan, oluş halinde olan fakat var olmayan gerçeğin sebatsızlığı öyle sersemedici, korkunç bir görüştür ki, onu etkisi bakımından en çok yer depreminde sağlam toprağa olan güvenini yitiren bir kimsenin duygusuna yakın görebiliriz. Bu etkiyi karşıtına çevirmek, yüksek olana, bahtlı şaşkınlığa yaymak için şaşılacak ölçüde büyük bir kuvvet gerekiyordu. Heraklitos buna her oluş ve yok olmanın asıl ne biçimde meydana geldiğini anlamak üzere yaptığı bir gözlem ile erişmiş ve bunu kutupluluk olarak bir kuvvetin nitelik bakımından başka hatta karşıt olan ve yeniden birleşmeye çabalayan iki çalışmaya ayrılması olarak kavramıştır bir niteliğin durmadan kendisiyle arası açılmakta ve içindeki karşıtlara ayrılmaktadır. Bu karşıtlar hep birbiriyle birleşmeye yönelmişlerdir. Halk katı olanı tamamlanmış olanı, değişmeden aynı kalarak duranı görüp tanıdığını sanır. Hakikatte ışık ile karanlık, acı ile tatlı, bir kez biri, bir kez öbürü baskın çıkan iki pehlivan gibi her, hem birbirinin yanında hem birbirine bağlıdır. Herakleitos'a göre bal hem acıdır hem tatlı. Evrende hiç durmadan karşıla, karıştırılması gereken bir çömlektir. Her türlü oluş, karşıtların savaşından meydana gelir. Bize devamlı gibi görünen belirli nitelikler, savaşçılardan bir tanesinin geçici üstünlüğü demektir. Fakat bununla savaş sona ermiş değildir. Cenk, sonsuzluk içinde sürüp gider. Her şey bu cenkleşmeye uygun olarak olur. Ve işte bu cenkleşmedir ki, ölümsüz doğruluğu meydana vurur. Bu kaynağı Helen'in en saf özünde bulunan ve cenkleşmeyi ölümsüz kanunlara bağlı, birlikli, sıkı bir doğruluk olarak kabul eden hayranlığa değer bir görüştür. Ancak bir Yunanlı böyle bir görüşü Kozmodise'ye, temel olmak üzere bulabilirdi. Bu düşünce Hesiodos'un Elis'in evrenin ilkesi haline konmuş şeklidir. Her Yunanlı kişide ve Yunan devletinde bulunduğu gimnasyonlardan, palestralardan, sanat agonlar agonlarından Siyasal partilerle şehirlerin birbirleriyle cenkleşmelerinden bilinen yarışma ruhunun en genel olan yayılmış şeklidir. Öyle ki evrenin çarkı bunun içinde dönmektedir. Her Yunanlı nasıl yalnız kendisi hak, haklıymış gibi bir yargıç olağanüstü ölçüde emin yargısı ile zaferin ne tarafa eğildiğini belirtiyormuş gibi savaşırsa, nitelikler de savaşın içinde sarsılmaz kanun ve ölçülere göre cenkleşirler. Dar insan ve hayvan kafası, şeylerin durduğuna, dayandığına inana dursun. Bunların kendilerine has varlıkları yoktur. Bunlar, kınlarından çekilmiş kılıçlardan çıkan parıltı ve şimşeklerdir. Karşıt niteliklerin, birbirine karşı savaşında zaferin pırıltısıdırlar. Her oluşun özü demek olan bu savaşı, zaferin hep yer değiştirmesi olayını gene Schopenhauer şöyle tasvir ediyor. Aynı kalan madde sürekli olarak şekil değiştirecektir. Çünkü mekanik, fizik, kimya, organik görüşlerin her biri ideasını açını açığa vurmak istediğinden bunlar nedenselliğin çizdiği yolda giderek açgözlülükle kendilerini öne sürüp maddeyi birbirinin elinden koparırlar. Bu kavga bütün doğada görülebilir. Hatta doğa ancak bu kavga yüzünden vardır. Bundan sonra gelen sayfalarda kavganın en dikkat eder örnekleri verilmektedir. Şu kadar vardır var ki tasvirlerin ana rengi Heraklitos'unkinden her zaman başkadır. Çünkü Chopin'a için savaş, iradenin hayat olmak üzere, kendisiyle arasının açılması, bu karanlık, bu sağır irade güdüsünün kendi kendini kemirmesidir. Bu hiç bahtlı kılmayan, tersine büsbütün korkunç bir olgudur. Savaşın konusu doğa kuvvetlerinin karşılıklı olarak birbirlerinin elinden almaya uğraştığı maddedir. Zaman ile mekana gelince bunların nedensellik yüzünden birleşmesi de maddeyi verir. Heraklitos'un tasarımı her yanı hareket etmekte olan evreni gerçeği bahtlı seyircinin gözleriyle ölçer. Sayısız çiftleri hatır gönül bilmez yargıçların idaresi altında sevinçli cenk oyunlarını oynar görürken Herakleitos da daha yüksek bir sezgi uyanmıştır. Cenkleşen yarışan çiftlerle yargıçları artık birbirlerinden ayrılmış olarak görmemiş, yargıçları da aralarında savaşır hatta kendilerini yargılar görmüştür. Herakleitos, ebedi olarak hüküm süren bir tek doğruluk kabul ettiğinden dolayıdır ki, kendinde şunu haykırmak cesaretini bulmuştur. Çokluğun kavgası bile doğruluğun ta kendisidir. Üstelik bir olan, çok olandır. Çünkü bütün o nitelikler özleri bakımından nelerdir? Ölmez tanrılar mı? Ta baştan beri durmadan kendi başlarına etkin olan ayrı ayrı varlıklar mı? Gözümüzün önündeki evren dayanmak ve durmak bilmediği, yalnız oluş ile yok olmayı bildiği halde nitelikler acaba başka türlü metafizik bir evren midirler? Anaximandros'un çokluğun titreyen örtüsü arkasında aradığı birlik evreni değil de her biri öz olan ölümsüz çokluklar evreni midirler? Acaba Herakleitos dolambaçlı yollardan giderek o kadar şiddetle reddettiği evren düzeninin içine mi düştü? Birçok ölümsüz tanrı ile daimon'ın yani birçok gerçeğin teşkil ettiği bir olimpos ile olimpos savaşlarından yükselen toz duman ile tanrı kılıçlarının parıltısından yani sadece oluştan başka bir şey göremeyen insanlar evreni görüşüne mi gelip dayandı? Anaksimandros belirli niteliklerden belirsizin kucağına kaçmıştı. Nitelikler oluyor ve yok oluyorlardı. Bu nedenle Anaximandros onların varlığını reddetmişti. Fakat şimdi oluş sanki ebedi nitelikler arasındaki savaşın görünür hale gelmesiymiş gibi olmuyor mu? <Gülüyor> Şeylerin özünde belki hiç oluş olmadığı halde sadece bir çok ölümsüz, yok olamaz, yoktan var edilmemiş doğru gerçekler yan yana bulunduğu halde gene de oluştan söz ediyorsak bunun nedeni acaba insan bilgisinin kendisine mahsus bir zayıflığı olmasın? Bütün bunlar Herakleitos'la hiç ilgisi olmayan çareler ve yanlış yollardır. O bir kere daha bir olan çok olandır diye sesleniyor. Ona göre algılanabilen o çok sayıdaki nitelikler ne ölümsüz özler ne de duyularımızın fantazmalarıdır. Bunlar ne kendi kendini kutsayan kas katı varlıklardır ne de insan kafalarında dolaşan akıcı görünüşler. Herakleitos'a geri kalan üçüncüsü ve tek olanı hiç kimse ne ince bir diyalektik duyu ile ne de hesap ederek bulup çıkaramaz. Çünkü onun burada yaratmış olduğu inanılmaz mistik acayipler, acayiplikler ve beklenmedik kozmosluk metaforlar alanında bile nadirattandır. Herakleitos'a göre evren Zeus'un bir oyunudur. Yahut fiziğe daha uygun bir deyimde ateşin kendisi ile oyunudur. Bir olan işte ancak bu anlamda aynı zamanda çok olandır. İlkin ateşin kurucu kuvvet olarak kabul edilmesini açıklamak için suyu her şeyin menşei olarak alan öğretiyi Anaksimandros'un nasıl ileriye götürdüğünü hatırlatırım. Bu noktada Anaksimandros aslında Tades'e güvendiği ve onun gözlemlerini destekleyerek çoğalttığı halde sudan önce ve suyun arkasında başka nitelik basamakları bulunmadığına kandırılamıyordu. Ona göre sıcakla soğuktan rutubetli meydana geliyor, böylece sıcak ile soğuk ona sudan önce gelen basamaklar daha da ilkel nitelikler gibi görünüyordu. Onca bunların belirsizin ilk varlığından ayrılması ile oluş başlıyor fizikçi olarak kendini anaksimandros'tan aşağı gören herakleitos anaksimandros'un bu sıcağını sıcak nefes kuruduman kısacası ateşle diye yorumladı tales ile anaksimandros'un su üzerine söylediklerini herakleitos ateş üzerine söylüyor Ateşin sayısız değişmelerle oluş yörüngesinde yürüdüğünü bu yörüngeyi en çok 3 esas halde sıcak, rutubetli katı olarak açtığını ileri sürüyor. Çünkü su aşağıya inmekle toprak, yukarıya çıkmakla ateş oluyor. Yahut da Herakleitos'un görüşüne göre daha kesin olarak söylediği gibi denizden yalnız yıldızlardaki gök ateşini beslemeye yarayan saf dumanlar karadan ise rutubetli olana besin. Besisini veren karanlık, bulutlu dumanlar yükseliyor. Saf dumanlar denizden ateşe geçit, saf olmayanlar karadan, topraktan suya geçittirler. Böylece ateşin değişme yürüngeleri birbirinin yanında durmadan yukarıya ve aşağıya, ileriye geriye, ateşten suya, sudan toprağa, topraktan gene suya, sudan ateşe doğru aşılıyor. Herakleitos bu görüşlerin en önemlilerinde örneğin ateşin buharlanmalarla beslendiği yahut sudan toprağın çıktığı gibi ateşin de ayrıldığı düşüncelerinde Anaksimanros'a uyup onun ardından gittiği halde soğuğu fizik, fizik sürecinin dışını atmakta bağımsız ve Anaksimanros ile çelişki halindedir. Oysa ki Anaximalros sıcağın yanında onunla aynı dereceden olarak kabul ediyor. Her ikisinden rutubetliği meydana getiriyordu. Herakleitos böyle davranmak zorundaydı. Çünkü her şey ateş idiyse bütün değişme olanakları arasında hiçbir tanesi onun mutlak karşıtı olamazdı. Onun için Herakleitos soğuk diye adlandırılını sıcağın sadece bir derecesi olarak yorumlamış olsa gerek. O bu yorumlamayı kolayca meşru meşru kalacak durumda idi. Fakat anaksimandros öğretisinden ayrılan bu noktadan çok daha önemli olan nokta, onunla başka bir yöndeki uygunluktur. Herakleitos, Anaksimanros gibi evrenin sona ermesi ile her şeyi yok eden dünya yangınından daima yeni bir evrenin doğmasının devirli olarak tekrarlandığına inanıyor. Evrenin dünya yangınına ve saf ateşin içinde eriyip gitmeye doğru koştuğu bir devre vardır. Bu devreyi Herakleitos çok dikkate değer bir şekilde isteme gereksinme olarak ateş tarafından tüm yutulmuş olmayı ise tokluk olarak karakterlendirmektedir. O zaman ise o zaman bize Herakleitos evreni yeniden kuran kuvveti çokluk şekillerinin yeniden doldurulmasını nasıl anlamış? Nasıl adlandırmıştır? sorusunu ortaya atmak düşüyor. Tokluk ''Kötülüğü, kabahati, hibrisi doğurur'' diyen Yunan atasözü anlaşılan bize bu konuda yardım edecektir. Gerçekten Herakleitos'un çokluğa dönüşü hibristen çıkarıp çıkarmadığını kendimize soralım ve bu düşünceyi ciddiye alalım. Bunun ışığı altında görüyoruz ki Herakleitos'un yüzü gözlerimizin önünde değişiyor, gözlerinin vakarlı parıltısı sönüyor, acı dolu bir teslimiyet bir acizlik karışığı yüzünde beliriyor. Biz de ilk çağ sonlarının onu neden ağlayan filozof diye adlandırdığını biliyor gibi oluyoruz. Şimdi bütün evren süreci, bir cezalandırma fiili, çoklukta bir günah sonucu olmuyor mu? Saf olanın saf olmayana çevrilmesi, haksızlığın sonucu olmuyor mu? Suç, şeylerin çekirdeğine konunca oluş ile kişi ondan kurtuluyor. Ama bunlar gene de suçun sorumluluğunu yüklenmeye hüküm giymiş olmuyorlar mı? Bu tehlikeli Hibris kelimesi aslında her Herakleitosu olsun için mihenk taşıdır. Her biri üstadını doğru mu yoksa yanlış mı anladığını bu noktada gösterecektir. O halde bu evrende suç, haksızlık, çelişki, acı var mı? Evet diyor Heraklit. Fakat her şeyi birlikte göremeyen, ayırarak gören insan için vardır. Her şeyi bir arada sezen Tanrı için yoktur. Bu sebeple birbirine karşıt olan bütün şeyler bir ahenkte birleşmiştir. Bu ahenk herhangi bir insanın gözüne görünmez ama onu Tanrı'ya benzeyen Herakleitos gibi gören anlar. Onun ateş saçan bakışı için çevresine akarak yayılmış olan evrende haksızlığın bir damlası bile kalmamıştır. Herakleitos, saf ateş nasıl oluyor da saflıktan bu kadar uzak şekilleri alıyor sorusunun verdiği büyük rahatsızlığı da yüksek bir benzetme bir sembol ile aşıp yeniyor. Bu evrende oluş ile yok olma yapma ile yıkma hep aynı suçsuzluk içinde ve işin içine ahlak bakımından sorumluluk katılmamak üzere yalnız sanatçı ile çocuğun oyunlarında vardır. Çocuk ile sanatçı nasıl oynuyorlarsa ölümsüz ve canlı ateşte öyle oynuyor. Suçsuz olarak kuruyor ve bozuyor, yıkıyor. Bu oyunu ateş kendisiyle oynuyor. Bir çocuğun deniz kenarında kum yağını yapması gibi Su ve toprağı yığıyor ve dağıtıyor. Zaman zaman oyuna baştan başlıyor. Sanatçıyı nasıl bir an yaratma gereksinmesi zorlarsa onu da bir tokluk anında gereksinme kavruyor. Böylece suç işlemek isteği de değil yeni yeni oynanan oyunlar güdüsü başka başka evrenleri hayata kavuşturuyor. Çocuk da bazen oyuncağını atar ama sonra suçsuz bir hevesle oyuna yeniden başlar. Fakat oyunda binalar kurmaya başlar başlamaz kanuna iç düzenlere uygun olarak bağlar, birleştirir, biçim verir çoklukta kavgının nasıl kanun ve hak taşıdığını, sanatçının nasıl temaşacı olarak eserin üstünde, yapıcı olarak eserin içinde bulunduğunu, sanat eserini yaratmak için nasıl zorunlulukla oyunun kavga ile ahengin birleşmesi gerektiğini, sanatçıyı ve sanat eserinin meydana gelişini görmekle öğrenmiş olan estetik insan evreni işte böyle görür bunu yapmalısın gibi emirler veren ve ahlak öğretisini böyle bir felsefeden artık kim isteyebilir yahut bu yoktur diye Herakleitos'u kim suçlandırabilir ona göre insan en son liflerine kadar zorunluluktur ve eğer insan özgürlükten elbise değiştirir gibi özünü keyfi olarak değiştirebilmek konusunda delice bir isteği anlıyorsa ki bu isteği her ciddi felsefe layık olduğu alay ve yerme ile reddetmiştir, hiç özgür değildir. Bilinçli bir biçimde logosa ve her şeyi üstten gören sanatçı gözüne uygun olarak yaşamanın pek az kimseye vergi olmasının nedeni insan ruhlarının çok kere ıslak olması, ruhları rutubetli çamur buladığı vakit göz ve kulakların kötü şahit olmasıdır. Neden böyledir? Ateş neden su ve toprak oluyor diye sorulmadığı gibi bu da sorulmaz. Bu evrenin evrenlerin en iyisi olduğunu Leibniz'in yapmış olduğu gibi ispat etmek için Heraklitos'ca bir neden yoktur. Onun ateşin güzel, suçsuz oyunu olduğunu söylemesi yeter. Hatta filozofa göre insan akılsız bir varlıktır. Ama bu insanın özünde her şeyi yöneten aklın yasası gerçekleşmiyor demek değildir. İnsan doğada ayrıca imtiyazlı bir yer tutmaz. Doğada en yüksek görünüş ateştir. Fakat basit insan olarak değil, örneğin yıldız olarak. İnsan zorunluluk yoluyla ateşten pay almışsa biraz daha akıllıdır. Fakat basit insan olarak değil, örneğin yıldız olarak. İnsan olduğu için logosu bilmesi gerekir diye bir ödev yoktur. Ama neden hava var, neden toprak var, bunlar Herakleitos'un gözünde insanlar neden bu kadar ahmak ve kötüdürler sorusundan çok daha ciddi problemlerdir. En yüksek insanda, en ters insanda da aynı iç yasa ve doğruluk kendini gösterir. Fakat Herakleitos'un önüne ateş niçin her zaman ateş değildir, neden şu anda sudur, bu anda topraktır sorusu sürülseydi ancak bu bir oyundur. ''Bunu fazla duygulu yönden almayın, hele ahlak yönünden hiç almayın.'' diye cevap verirdi. Herakleitos sadece elde bulunan evreni tasvir ediyor. Ondan tıpkı sanatçının meydana çıkmakta olan eseri karşısında duyduğu haz gibi bir haz alıyor. Herakleitos'u ağır, gamlı, gözyaşı bol, karanlık, kahırlı, Kötümser ve genel olarak nefrete değer bulanlar sadece onun insan doğası tasvirinden memnun olmamaları için bir nedenleri olanlardır. Fakat o bunları bütün antipatileri ve sempatileri ile, nefret ve sevgileri ile önemsiz buluyor ve bu gibi kimselere şöyle dersler veriyordu. Köpekler tanımadıkları her kişiye havlarlar yahut eşlik için deve dikeni altından daha iyidir. Heraklitus'un üslubunun karanlık olmasından ötürü duyulan birçok yakınmalar bu türlü yakınmalardan gelmektedir. Olabilir ki hiçbir insan ondan daha aydın, daha açık yazmamıştır. Şu var ki o kısa yazar. Onun içinde okuyan koşuculara karanlık gelir. Bir filozofun düşüncelerini saklaması için bir neden yoksa ya da o düşünceden yoksun olduğunu kelimelerin arkasında gizleyecek kadar maskara değilse Herakleitos hakkında söylemek adet olduğu gibi bile bile seçik yazmaması hiç anlaşılır bir şey değildir. Chopin-Haurin dediği gibi günlük hayat meselelerinde doğabilecek anlaşmazlıklardan dikkat ve seçiklik sayesinde sakınmak gerek nasıl olur da düşünüşün en güç, en çapraşık, erişilmesi en zor konularında, felsefenin ödevlerinde, karanlık, hatta bilmece gibi anlatışlarda bulunabilir? Kısalığa gelince, Jean Paul bunun, bununla ilgili iyi bir ders veriyor ve diyor ki, ''Büyük olan her şeyin, nadir bir duygu için çok anlam taşıyanın genel olarak kısa ve dolayısıyla karanlık anlatılması yerinde olur.'' Böylece kel zeka onu kendi boş kafasına göre çevireceği yerde anlamsız bulur. Çünkü adi zekalar en derin, en zengin işte kendi günlük düşüncelerinden başka bir şey görememekte çirkin bir ustalığa sahiptirler. Fakat buna rağmen Heraklitos kel zekaların elinden kurtulamamıştır. Daha stoğacılar onun evreni oyun olarak gören estetik görüşünü, evrende insanın yararını göz önünde tutan, amaca uygunluk gibi adi bir düzeye indirgemişlerdir. Öyle ki onun fiziği bu kafalarda, Ahmet'ten, Mehmet'ten, dostlar için alkış isteyen bitmez tükenmez seslenişlerle dolu çiğ bir iyimserlik halini almıştır. Herakleitos gururluydu. Filozof böyle olunca bu gurur büyük bir gururdur. Yaptığı etki onu hiçbir zaman halka, kitlelerin alkışına, çağdaşların heyecanlı haykırışlarına götürmez. Yalnızca yolunda yürümek filozofun özüne uygundur. Onun yetisi belirli bir anlamda doğal olandan en uzak, en az rastlanan, hatta eş türden yetilere karşı kendini sınırlayan ve düşman tutan bir şeydir. Yöresinde yükselen kendi ile kanaat duvarları yıkılıp yok edilmek istenmiyorsa elmastan olmalıdır. Çünkü her şey ona karşı harekettedir. Onun ölmezli ölmezliğe doğru gitmeleri başka her gidişten daha zor, daha engellidir. Bununla beraber hiç kimse filozof kadar amacına varacağına güvenmez. Çünkü o zamanların iyice açılmış kanatları üzerinde durmayacaksa nerede duracağını hiç bilemez. Şimdi şu anda olana aldırmamak büyük filozof doğasının gereğidir. O doğruya sahiptir. Zamanın çarkı nereye isterse oraya dönsün. Filozof doğrudan hiçbir zaman kaçamayacaktır. Bu gibi insanların bir zamanlar yaşamış olduklarını öğrenmek önemlidir. Örneğin Herakleitos'un gururu boş ve önemsiz ve olanak olarak hiç tasarlanamaz. Aslında bilgiye yönelen her çabalama özü gereğince ebedi olarak doymamış aynı zamanda doyuramaz görünür. Onun için tarihten ders almamış bir kimse böyle kralca kendine saygının, böyle bir inancın doğrunun biricik bahtlı aşığı olacağını kabul edemez. Bu gibi insanlar kendi güneş sistemleri içinde yaşarlar. Bunları orada ziyaret etmeli. Bir Pitagoras, bir Empedokles de kendilerine karşı insanüstü, hatta dinli bir korku ile davranırlardı. Fakat onlarda ruh götü ve bütün yaşayanların bir oldukları düşüncelerine büyük bir inançla bağlanan acıma, bu düşünürleri insanlara, insanların selameti ve kurtuluşuna doğru götürürdü. Ama Artemis tapınağının Efesli Tarık'e dünyasının yalnızlığından pek az bir şeyi ancak dağların en vahşi ve ücra köşelerinde dona kaldığımız vakit sezeriz. Onun kişiliğinden ne acımalı uyarımların doğduğu taşkın bir duygu yayılır ne de yardım etmek, kurtarmak, iyi etmek isteği. Herakleitos atmosfersiz bir yıldızdır. İçeriye alev saçan gözleri dışarıya sanki hiç görmezmiş gibi ölü ve buz gibi bakar. Çevresinde gururunun kalesini, deliliğin ve tersliğin dalgaları doğrudan doğruya gelip çarpar. O, tiksinti ile başını çevirir. Fakat duygulu insanlar da demirden dökülmüşe benzeyen bu hayaletin yolundan uzaklaşırlar. Böyle bir varlık, tenha bir kutsal yerde, tanrı tasvirleri arasında taşkın olmayan, sükunetli ve haşmetli bir mimarlık eserinin yanında belki daha iyi kavranabilir. Herakleitos, insanlar arasında bir insan olarak çok hayrete değer bir varlıktı. Herhalde çocukların gürültülü oyunlarına dikkatle baktığı vakit o, bir insanın bu gibi vesilelerle hiç aklına getiremeyeceği bir şeyi, evrenin büyük çocuğu Zeus'un oyununu düşünürdü. Onun insanlara gereksinmesi yoktu, bilgisi için de yoktu. Kendisinden sorulabilecek şeylerin, başka bilgilerin ondan sormaya uğraşmış oldukları şeylerin hiçbiri, onun gözünde önemli değildi. Bu gibi soran, toplayan, kısacası tarihçi olan insanları küçük görür ve bunu söylerdi. Kendisi için bir oraki araştırmasını vasıflandıran bir sözle ve sanki o ve yalnız o Delfinin kendini bil özdeyişini yerine getirmiş ve tamamlamış gibi kendimi aradım ve araştırdım demiştir. Fakat bu orakiden duyduğunu Siviller'in kahince sözleri gibi ta uzaklara kadar etkili, her zaman yoruma değer, ölümsüz bir bilgelik saymıştır. Kendinden sonra gelen insanlık için bu kadarı yeter. Onun Delfi tanrısı gibi ne söyleyen ne saklayan sözlerini ister yorumlatsın, isterse onun bu sözleri gülümseme, sus ve güzel koku olmadan, aksine köpüren ağızla, bildirdiğini kabul etsin. Bunlar zorunlu olarak geleceğin binlerce yılına kadar nüfuz edecektir. Çünkü evrenin her zaman doğruya, dolayısıyla Herakleitos'un evrene gereksinmesi olmadığı halde evrenin ona gereksinmesi olacaktır. Şan ve şeref onun umrunda mı? Alaylı alaylı söylediği gibi. Durmadan akıp giden ölümlü. Ölümlünün şan ve şerefi onun esine. ne? Şan kendisi için bir şey değil. Fakat insanlar için pek çok şey. Onun Herakleitos adlı insanın ölümsüzlüğe gereksinmesi yok. Onun Herakleitos adlı insanın ölümsüzlüğe gereksinmesi yok. Ama insanlığın ölümsüzlüğünün ona gereksinmesi var. Onun görmüş ve sezmiş olduğu oluşta kanun ve zorunlulukta oyun öğretisi bundan böyle daima göz önünde bulundurulmalıdır. Herakleitos bu büyük oyunun perdesini kaldırmıştır